Bana dönenlerin, iman ve tevekkülle müminlerin yoluna uy. Cümlesi, kiminle oturup kime uyacağımızı apaçık beyan buyurmuştur. Yasak işleyenler, fasık ve zalimlerle dostluğa gelince, O, kıyamet gününde her zalim pişmanlıkla iki elini ısırıp, Ne olurdu ben, o peygamberin beraberliğinde Allah'a bir yol edineydim, diyecektir. Mealindeki ayet-i kerime, Ukbe bin Ebi Muayt gibi müşriklerin hakkında nazil olduysa da, kulun ve Allah'ın hakkına tecavüz eden her zalimin halini beyan buyurmuştur. Yani peygamber yolundan ayrılan, Allah'ın yasak etmiş olduğu herhangi bir yolda bulunan kimseler kıyamette elini ısıracak, bu sözü söyleyecektir. Fakat dünyada tövbe etmeyenlere kıyamet gününde pişmanlıkları fayda vermez. Artık dünyada işlemiş oldukları zulümden dolayı diyecekler ki, ne yazık bana, keşke filanı dost edinmeyeydim. Andolsun ki beni zikirden, Kur'an, hadis ve iyi meclislerden, hem o devlet gibi bana Allah tarafından geldikten sonra o saptırdı. Şeytan insanı başına bir bela gelince yapayalnız ve yardımsız bırakandır.''